94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar. Günaydın. Evet aslında biz bu Programı geçen hafta yapmayı planlıyorduk ama Serkan ee, Zarar neresinden? İş gereği şey. <gülüyor> İstanbul'da <gülüyor> olmadığı için e, 2019 yılının en önemli e, çevre olaylarını konuşmayı bu haftaya bırakmıştık e, Geçen hafta yapalım istedik aslında ama e, Bu haftaya e, kısmetmiş diyelim Aslında çok da e, bir şey kaybetmiş değiliz Hala aslında e, mevcutta konuşacağımız, konuşmak istediğimiz önemli çevre e, meseleleri e, devam ediyor 2019 Yirmide de aslında üç aşağı beş yukarı büyük bir çoğunluğunu konuşacağız ve hali hazırda da. Konuşuyoruz. Bir de şundan dolayı çıktı. Hem bir hatırlatalım. Ben aslında almanakları falan da çok seviyorum. Ee, hı hı. Ciddi bir almanak koleksiyonum da var evde. Çünkü hakikaten yani kişisel olarak da hafızamın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Aslında bir, bir gazeteci olarak bir eksiklik. Ee, sık sık o almanakları açıp bakıyorum. Ve e, çevre konusunda da bu olayları ne yaşamıştık diye geriye dönüp baktığımızda... E, ...bence daha anlamlı hatırlamak olacağını... Hatırlamakta gerekiyor hatırlamak zaten. Hatırlamak gerekiyor zaten. Yani sen de yazdın artı gerçekte. Evet. Ben de Doce Vela Türkçe'de... E, hı hı. 2009'un 2019'un en çok konuşulan e, çevre olaylarını yazdık. İki gazeteci olarak bence birbirimize soru sorarak da <gülüyor> ilerleyebiliriz. Şimdi programa evet. gelmeden önce hiç çalışmadık gerçekten. E, ne yapabiliriz diye. Evet, Çünkü ama, yani artık doğaçlama ilerleyeceğiz bu o hafta. O kadar bu konularla yaşıyoruz ki. Bence şöyle yapalım Pelin, 2019'un en sonunda, bence en çok konuşulan olayı değildi 2019 senesinin ama... ...senenin sonunda en çok konuşulan ve bugün hala en çok konuşulan konu Kanal İstanbul Çılgın Projesi. Evet. Bence buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Tamam. Ee, ama tabii aslında belki o <gülüyor> soruyu sorduğun için e, Kanal İstanbul'u biraz e, açacağız tabii ama... E, ...sence e, 2019'a damgasını vurmuş... En çok konuştuğumuz veya e, en çok ses getirmiş olay dünyada veya Türkiye'de veya ikisini birden söyleyebiliriz. Çok düşünmeye gerek yok bence yani Hı -hı. Türkiye açısından kesinlikle Kazdağları. Kaz evet yani. ben de aynı Şimdi şekilde düşünüyorum. E, Türkiye'de Kazdağları ve Kazdağları e, özelinden e, altın madenciliği Hı -hı. genelinde e, ve Türkiye'deki diğer altın madenlerinin Hı -hı. E, mevcutta yaptığı tahribatları konuştuk. E, bu konunun yani aslında e, Bergama'dan ve Cerattepe'den bu yana biraz üstü kapanmış başka bir takım çevre meselelerinin e, öne geçmesiyle birlikte biraz geri plana kalmış e, bir alandı. Türkiye'de altın madenciliğinin e, yaratmış olduğu çevre tahribatları. E, bunu konuşma fırsatı buldu Yok. Türkiye bu sayede. <gülüyor> bunu söyleyebiliriz. Herhalde dünyada da. E, ...muhtemelen e, söyleyebileceğimiz en büyük e, çevre olayı... E, ...gençlerin, öğrencilerin... Greta. E, e, evet, Greta'nın e, başlattığı iklim için cumalar... E, ...Fridays for Future zaten Zaten time, Time'da kapak olması... E, evet. ...dünyanın en çok konuşulan konu aslında dolaylı olarak da iklim meselesi. İklim, doğru, evet. Şimdi bence geçelim konumuza, çılgın projemize geçelim... Hı -hı. Ee, Hemen hafızamızı bir tazeleyelim. Ne zaman başlamıştı? 2011'de benim hatırladığım kadarıyla evet. gündeme gelmişti. O zaman e, seçim e, seçim öncesinde yapılan aslında bir herkes şunu konuştu. E, seçim yatırımı diye Hı -hı. konuşuldu. Hı -hı. Ama bundan e, 8 sene sonraya yani 2019'a geldiğimizde gördük ki. Ee, bu da etekemeye büründü. Artık bir e, 1500 sayfaydı galiba. Değil mi? 1595 sayfa. Yani hızlı hızlı göz attım hı hı. ben de. Çet raporu da hazırlandı. Artık bundan sonrası e, ihale ve inşaat aşamalarına geçecek gibi gözüküyor. Yani çok e, müthiş bir irade var. Hı hı. Müthiş bir de karşı e, muhalefet var. Şimdi her çok, e, Günlerdir konuşuluyor bizim 30 dakikalık programımız da Selahattin'in 25 dakikalık programımız <gülüyor> zaten buna yetmeyecek ama e, bence ana hatlarıyla bir hatırlatalım neler var ya Hı -hı. şunu da söylemek istiyorum <gülüyor> tabii kafamda o kadar çok söylemek istediğim şey var ki e, sonda da yapacağım ama başta da yapacağım Hı -hı. yarın çok önemli bir bu konuda çalıştay var herkes evet. açık radyo dinleyicilerine hatırlatalım. Gerçekten çok önemli. İstanbul Kongre Merkezi'nde Kanal İstanbul'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir çalıştay var. Neden önemli? Zannedersem 2011'den bu yana Kanal İstanbul'la ilgili bu radyoda da, açık radyoda da konuştuğumuz, benim işte Radikal'de, Hürriyet'te haber yaparken kullandığım, faydalandığım, görüş aldığım ne kadar kaynağım varsa Hepsi yarın e, İstanbul Kongre Merkezi'nde olacak. Sabah sekiz buçukta başlayacak. Akşam on dokuz otuza kadar sürecek. Muhtemelen ben gözüme bile kırpmadan elinde kalemle <gülüyor> sürekli bu hocaları dinleyeceğim. Çünkü mesele o kadar çok ki dün kendim ne yapabilirim acaba kaç başlıkta bu derlenir diye hmm. e, bir şey çıkarttım. On bir tane başlık çıkarttım. ...sonradan baktım ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da 11 başlıkta e, iddialara cevap vermiş. Birkaç şey dışında genelde hepsi örtüşüyor. E, bunlar neler? Tabii evet. meseleleri böyle tek tek her maddeyi biz açıp e, burada konuşmayacağız. Hı hı. Vaktimiz yetmeyecek ama en önemli mesele e, Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği İstanbul susuz mu kalacak? Evet. Yani Terkos Gölü tuzlanacak... E, susuz mu kalacak? Bu ne işte karşı verilen cevap var. İşte e, Melançaydan buraya su geldiği zaman hı. işte 30 küsür kat daha fazla e, o kayıp kayıp telafi olacak diye. En önemli mesele bu e, bence ekonomiyi sen söyle. E, senin uzmanlık alanın <gülüyor> en çok tartışılan bence ikinci büyük evet. mesele yani orada çok büyük bir rant olacağı işte. E, hı hı. Evet şimdi ilk e, etapta daha önceki yıllarda konuşulduğunda bu proje e, 60 milyar lira e, olarak bir e, maliyet ortaya konmuştu. Fakat e, son e, konuşmalar ve son e, ÇED raporu ekseninde yapılan tartışmalar sırasında bunun 75 milyar lira e, düzeyinde olduğu e, söylendi. Fakat tabii bu e, sadece hafriyat ve kazı. İçin e, sanıyorum köprülerin e, kanalı birleştirecek olan köprülerin maliyeti e, bu rakamın içinde Down. değil <gülüyor> ve tabi e, muhtemelen e, kazı aşamasına inşaat aşamasına gelindiğinde e, öngörülmeyen bir takım e, maliyetler de ortaya çıkacak ve e, muhtemelen 75 milyar liraya e, aslında yapılamayacak bir proje ve tabi bugün geldiğimiz noktada gerek Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları Gerekse dünyanın jeopolitik e, ve ekonomik olarak içinden geçmekte olduğu e, süreçte e, bu ihalelere kim girecek? E, şimdi geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi benim gönlümden geçen yapışlet devret modeliyle yani daha önce e, mega projelerin yapıldığı e, modelle yapılmasını e, gönlünden geçirdiğini söyledi ama e, eğer bu olmazsa talip çıkmazsa yapışlet devlet modeliyle yapamazsak milli, sermaye. milli e, sermayeyle milli e, kaynaklarla bunu yapacağız diye e, ısrarlı bir şeyi var öyle bir kaynak e, şey var. var mı, kaynak kaynak. Var mı? E, şimdi tabi e, bu burada aslında e, bugün tam da kanalı e, konuşacağımız hani bütün çevre olaylarını konuşacağımız için kanal ekseninde belki kanalın ekonomik maliyeti ekseninde başka bir programda yapmalıyız e, çünkü e, Son yıllarda görüyoruz ki aslında devletin elindeki karlı bir takım şirketler ve bankalar varlık fonuna devredilmişlerdi. Şimdi birkaç gündür haberlerde çıkıyor, özellikle varlık fonuna devredilmiş olan kamu bankaları zarar ediyor. Daha evvel hep yüksek karlılıklar açıklamış olan bir takım Kamu kuruluşları yine e, zarar e, ediyorlar. Dolayısıyla e, kamu kuruluşlarının varlık fonuna devredilmesiyle birlikte burada bir verimsizle verimsizleşme ve e, kaynakların kötüye kullanımı. Gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla hangi kaynakla e, bütçe açıkları e, malum yine e, 2019 e, verileri e, 2020'de de e, ciddi seviyelerde bütçe açığı e, hedefi var. E, zaten hedefler de tutturulamıyor. Dolayısıyla hangi kaynakla sorusu çok meşru bir soru. Kanal İstanbul nasıl bir kaynakla yapılacak? Nitekim e, 3. Köprü ve 3. Havalimanı'nın yapıldığı e, kamu özel işbirliği ortaklıklarının kendi içlerinde bir takım sıkıntılar yaşadığını, konsorsiyumdan ayrılmak isteyen şirketler olduğunu, işte kira ötelemelerinin olduğu gibi zaten hedeflenen yolcu ve araç geçiş garantilerinin de gerçekleştirilemediği için hazineden bunlara sürekli kaynak aktarıldığını biliyoruz. Yani dolayısıyla hangi kaynak belki bundan sonraki konuşacağımız... E, ...aşamalardan birisi bu olacak. Tabii Kanal İstanbul çok boyutlu bir mesele. Yani bunun dış politika ayağı var, ekonomik ayağı, ekolojik ayağı, toplumsal, sosyal boyutları var, iklim boyutu var. E, dolayısıyla her programda evet, e, bir yani, e, ayağına bir, bir, bir yer versek yapsak, e, ancak e, tartışabiliriz. Aynen öyle. Ben de diğer başlıkları hızlıca sayayım, diğer konularımıza Hı -hı. geçeyim. Yani ekoloji boyutu var ki ekoloji boyutunun altında... Deniz biyologlarının konuşacağı çok önemli şeyler var. İşte Karadeniz'in tuzlanması seviye farkından dolayı. iki denizin birbirine karışmasından evet, dolayı. Evet onun dışında yaban hayatı, kuzey ormanları, orman Su varlığı. Su kaynakları, tarımsal alanlar yani çok boyutlu bir mevzu. Çok boyutlu gerçekten. E, bunun dışında tabii en çok tartışılan şeylerden bir tanesi deprem. E, e, Faya hattına yakınlığı işte depremi tetikleyip tetiklemeyeceği mevzusu var burada da anladığım kadarıyla bilim insanları da e, ayrım yaşıyor Hı -hı. Dün Celal Şengör'ün bir açıklaması vardı Hı -hı. tetiklemeyecek dedi. Hı -hı. İkrem İmamoğlu tetikler diye bir açıklama yaptılar hatta böyle. ...bir e, fikir ayrılığı oluştu. E, Montreux var, uluslararası evet. boyutu var. Deniz ticaret, ticaret yolunu rahatlatacak mı, rahatlatmayacak mı? Montreux kapsamına girecek mi yeni kanal açılması? Hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey var. Montreux'ü bağlamaz bu diyor. E, ama bu sefer askeri savaş gemileri var. Vesaire, vesaire. Evet. Çok fazla boyutu var. E, ez cümle. Kanal İstanbul 2009'un en sonunda gündemini vurdu... Ee, şu anda hala konuşmaya devam ediyoruz. Sadece hafife aşaması ...dört sene sürecek. Dolayısıyla da <gülüyor> <gülüyor> çok sü götürür. Biz değil. daha bu konuyu çok konuşacağız. Çok, çok tartışacağız. Ee, demek anlamına bence geliyor. Bence bir başla geçelim. Geçelim. Evet. Ee, sence Bence neyle devam edelim? Ya benim hmm. yani yaparken, haberlerini yaparken e, hakikaten gözlerimi yaşartan bir tabloyla karşılaştım. Yegane yer Hasan Hasan Keyif. keyif evet. Yani çünkü o coğrafyayı e, birkaç defa yani çeşitli toplu taşımalarla da gezdim. Bir sürü kez gittim. Kendim araba kiralayıp bütün Güneydoğu'yu, Doğu Anadolu'yu gezdim. Hasankeyf'e geldiğiniz zaman e, bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. Yani bu, bu duygusal boyutu. Şimdi, şimdi bilimsel yönlerini de konuşuruz ama... Hı hı. ...benim için gerçekten büyüleyici bir atmosferdi oradaki. Hele öğrendikçe öğrendikçe evet. bütün tarih eserlerini, hikayelerini... Daha o tam da keşfedilmemiş bir yerde. Daha, yani bir sürü araştırmalar yapılmamışken... ...hazır mevcut eserleri bile doğru düzgün oranın... E, ...tarihini e, gün yüzüne çıkaramamışken... E, ...şimdi sular altında bırakıyoruz yeni gelişmesini... E, ...yazın... Hı. Ee, ...Ilusu Baraj Gövdesi zaten bitmişti... ...kapaklarını kapattılar yaz ortasında... ...su tutmaya başladı... Ee, ...geçen hafta benim aldığım bilgilere göre de... E, ...ilçeye kadar bu son yağışlarla birlikte... ...ilçeye kadar sular geldi... Hı hı. Ee, ...önümüzdeki yaz muhtemelen o e, halfeti de olduğu gibi... E, ...tamamen sular altında kalacak. E, göreceğiz... Hasankeyfi bir sürü e, sorunlar var. İşte tarihe sergilerden bahsettik. E, hep Hasankeyfi konuşuyoruz ama Ilısu e, baraj gövdesi yaklaşık 90 kilometre 85-90 kilometre uzakta. Bu arada yüzlerce köy var. Yüzlerce köy boşaltıda tabii ki Hasankeyfi'nin çok önemi var ama sosyolojik açıdan Hasankeyflilerin biz dertleriyle hep ilgilendik. Ama Hasankeyfi e en azından oradaki yaşayan insanlara alternatif bir yerleşim yeri yapıldı birçok köyde hiç böyle bir şey yapılmadı. İnsanlar şehirlere göç etmek zorunda Herkes kaldı. Herkes faydalanamadı ve bunu o yapılan ve... yerden, değil mi? Yeni i̇şte, yaşam yani alanından. O o sorunları konuşuruz evet. diye en azından konuşuluyor. Ee, diğer yerlerde ben gitmiştim, birkaç köy gezdim öyle zaten kimi hayalete dönmüştü bile daha hı hı. su altında kalmadan eminim şimdi tamamı 135 köy zannedersem şu anda evet. e, so, sular altında e, kalmayanlar da hayalet köy şeklinde hı hı. ve oradaki insanlar da büyük şeylere göç göç ettirilmek zorunda e, Bırakıldı. bırakıldılar bu da büyük bir sosyolojik boyut getirdiğimiz evet. Hasan Keyf'in Yanı sıra. Hı hı. Yine tabii termik santrallar meselesini çok konuştuk. Ee, bu da yılın e, hem aslında başında hem sonunda e, gündeme geldi. Özellikle filtre bacasız e, çalışmasına izin verilmesi termik santrallara dördüncü kez meclis gündemine geldi. Ha. Yasalaştı e, fakat ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto etmesiyle birlikte e, yeni bir e, boyut, e, yeni bir e, gündem. Ee, ...başladı termik santrallar için ve 31 Aralık gecesi e, bu yatırımlarını tamamlamamış olan bazı termik santrallar kapatıldı. E, bir tek Soma'daki termik santral e, kısmi olarak çalışmasına hı hı. E, devam İzlemedim. ediyor şu anda fakat beş tane termik santral... E, kapatıldı e, dört tanesi sanıyorum geçici izin aldı e, bunların e, haziran ayına kadar e, faaliyetlerini sürdürecekler o sırada yatırımlarını yapacaklar ama tabii hani buradaki e, şeffaf bir süreç e, işlemediği için e, mesela kapatılanların neden kapatıldığını anlayabiliyoruz ama e, geçici olarak e, izin verilenlere ...hangi gerekçelerle izin verildi... ...ne sundular... ...nasıl bir iş planı sundular... ...bunu bilmiyoruz... ...bunların da kamuoyuna açıklanması gerekirdi... ...çünkü bazı termik santrallar... ...daha az zehirliyor da... ...bazıları daha çok zehirliyor değil... ...sonuçta bu termik santral... ...meselesinin artık... ...Türkiye'nin gündeminden... ...tamamen çıkarılıyor... ...olmasını konuşmamız lazım... ...ve işin tabi... Ee, önemli bir boyutu ee, Türkiye'de de bunu e, çok konuşmuyoruz Ama bence önümüzdeki programlarımızdan Birini de buna ayırmalıyız ee, Adil dönüşümü e, konuşmamız Gerekiyor şimdi bu santrallar e, Biliyoruz ki e, Hem toplum sağlığını hem Çevreyi hem bizim dışımızdaki diğer Canlıları olumsuz etkiliyor e, Pek çok hastalığa ölümlere Sebep oluyor doğamızı kirletiyor Havamız suyumuz toprağımız e, Bu termik santrallarla Kirleniyor ve tabi e bu termik santrallar kapatılınca... E... Pek çok insanın da işsiz kalması e, durumu e, söz konusu oldu. Ya yani Fosil yakıtlara devam ettiğimiz sürece e, bu alanda çalışan insanları da olumsuz etkilemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu e, fosil yakıtlardan çıkış stratejisinin azaltım ve uyum politikalarının konuşulması... ...ve bu insanların e, başka alanlarda nasıl istihdam edileceğinin planlamasının da yapılması gerekiyor. Bir de orada şöyle bir sıkıntı var yani... Bir sürü insan yüzlerce işçi işsiz kaldı. Evet. Ama bu çok öngörülen bir şeydi zaten. O termik santrallerin kapatılacağı. Şimdi burada hem hükümet ayağı var hem de özel sektör ayağı var. Hadi özel sektör bir tedbir almadı. Hükümet neden bu işsiz kalacak işçiler için bir tedbir almadı? Benim, benim aklımdaki soru işaretlerinden bir tanesi bu. Ve en kısa zamanda da bir kapatılan termik santrallerden bir tanesine gidip... Bu meseleyi biraz hı hı. E, derinleştirmek istiyorum. E, ekonomik evet. açıdan da e, hala e, şu şu sen daha iyi biliyorsundur Pelin muhtemelen. E, kapatılan termik santraller tarihleri teşvik gereği almaya, devam edecek. devam edecek. Evet kapasite mekanizması. E, yani hem üretim yapmayacaklar e, yatırımları da e, bilmiyoruz tabii içeriklerini bilerek mi yapmadılar bilerek mi yapmadılar. Hı hı sonuçta yapmamaları daha çok işlerine geliyor. Çünkü üretim yaparken zaten hani zarar ettikleri konuşuluyor. Evet. Ee, kilowatt saat başına elektrik üretimi, döviz baskısı vesaire gibi nedenlerden dolayı üretirken zaten zarar ediyordu. Hı -hı. Ee, bir üretim maliyeti, bir döviz baskı vesaire kapattı. Teşvik almaya devam ediyor. Böylesi daha karlı. Evet. <gülüyor> Özel işletme evet, açısından maalesef, böyle trajik bir e durum var. Teşvik almaya devam edecekler. Kapalı oldukları halde. Yani yani belki de özelleştirmenin sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani ülkede hala yıllardır dışa bağımlılık işte enerji arzı vesaire bir sürü enerji politikaları konuşuluyor. Ama hala bir çözüm bulunmuş değil. değil. Hala interconnect dediğimiz o dağıtma kanalında bir sürü sorunlar var. Ee, acaba şeyi düşünüyoruz bu özelleştirmeler yapılırken de bunu çok tartıştık biz. Ee, kamu görevi sonuçta bu bir süre sonra acaba kamuya geri mi döner diye benim aklımda ee, Erdoğan onunla ilgili de bir, bir soru işte bu veto'yu var. veto kararını verdiğinde eğer bu yatırımları yapmayacaklarsa e, alırız yani özelleştirdiği termik santralları tekrar kamulaştırıp tekrar ihaleye çıkarız dedi. Ama tabii o kamulaştırma sürecinden sonra tekrar ihaleye çıkıldığında bu santralların bir kısmının da ekonomik ömrünü aslında tamamlamış santrallar olduğunu biliyoruz. Talip çıkar mı? Kim talip olur? E, zor bir süreç e, yani bunların artık tamamıyla e, kapatılmalarının ve e, enerji politikalarının yeniden... E, kurgulanmasının e, gerektiği bir döneme geçmemiz gerekiyor. Ee, bence şeyi konuşalım artık biraz birkaç cümle hı. edelim kazdağları. Kaz kazdağları, evet. Onun sana bırakayım biraz daha kazdağları Kaz meselesi. Kazdağları meselesinde e, tartışmalar ...başladığında da oradaydı. Kazdağları e, meselesi de yeni bir mesele değil. Bu e, onun hı hı. da geçmişi. Ben ilk kez 2007'lerde gitmiştim oraya sondaj çalışmaları yapılırken. E, Sadece bu memleketin de sorunu değil, dünyanın bir sorunu. Çünkü e, altın konusu e, bizi aşan bir mevzu artık. Sadece bizim gelsinler, e, madenimizi işletsinler, bize oradan pay versinler mevzusu değil. Zaten verecekleri pay işte vergisi, teşit, çeşitli teşviklerle o verginin de aslında... E, lanse edilenden çok daha azı alınca Söyleniyor Bu işin ekonomik boyutu Ekonomik bence safsatası hı hı. E, Bunları da biz kendimiz analiz edip irdeleyip söylemiyoruz Bunları da konunun uzmanları söylüyorlar Elbette. Yani doğru düzgün bir para kazanamayacağız e, Bir milli gelirimiz olmayacaksa Oradan bize bir girdi sağlamayacaksa Neden bu kadar tantana yapılıyor Çok ayrı bir mesele Neyse ki e, Herkesin de bildiği gibi çok Yoğun bir direniş başlattı hı hı. Ee, Çanakkale Belediyesi'nin o Ciddi bir organizasyonu oldu Ben gittiğim gördüğümde Orada biraz gezi direnişi gibi bir hava vardı ee, Çok yoğun bir baskı olunca da e, Tabi nasıl başladı İnsanlar fotoğrafı görünce Evet ee, o çok etkili çok oldu. Çok etkili oldu. Bu drone yani orada, çekimleri. Çanakkale'de Kaz Dağları'nın ortasında bu, bu arada Kaz Dağı neresi, Kaz Dağları neresi tartışmaları var. O tartışma var. bile Bu çok iş, tartışma. Kaz Dağı diye bir dağ var. Evet ama... Ee, işte hükümet de şunu söylemişti bakanlık zaten kaz dağından çok uzaklarda ama e, yine çok önemli bilim insanlarının söylediği orası bütüncül bir ekosistem kaz Elbette. dağının kilometrelerce ötesindeki dağ silsilesi de kaz dağları silsilesi olarak anılıyor. Bunu tartışmaya gerek yok artık bunun, bunun tartışılacak bir noktası yok. E, dolayısıyla çok o fotoğrafa geri dönecek olursam insanlar hı hı. E, kelleşmiş bir kaz dağları görünce. İster istemez reaksiyon vermek zorunda kaldılar ve o reaksiyonlarını verdiler ve çığ gibi katlanarak kar topu gibi büyüdü tepki. Ne oldu sonunda? projeden şirket geri adım atmak zorunda kaldı. Ee, hükümetten izin alamadığını beyan ederek ama bence orada şöyle bir şey var. Eee... Daha önce bu konularda çok ağzımız yandığı için evet. biraz üfleyerek yemek lazım. Geri adım attı değil şu anda sadece rafa kalktı şunu da düşünmek lazım. Çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı. Ee, kış şartları da geldi zaten yani çalışmak da belki zorlaşacak. Aynı şirketin başka bir yerde işletmesi vardı zaten. Muhtemelen önümüzdeki inşaat dönemindeki... İnşaat ruhsatı yenilenmedi başvuruda bulunmadılar. Önümüzdeki ve bahar askıya... bence yenilenecek ve alındı, o söylendi. tartışmalar yeniden... E, alevlenecek diye düşünüyorum Evet bir de tabi e, yani Alamossko olduğu kazdallarında üç ayrı e, ruhsatı olduğunu da söylemekte fayda var Hani birini askıya alsa zaten Diğerine diğer başlayacak. iki projesi e, halihazırda e, gündemde e, bir dakikamız kalmış o zaman sadece diğerlerinin başlıklarını söylüyorum. Benim aldığım notlar arasında hmm. dipsiz göl var. Yani evet. bir cümle yapalım. Orada da bir, işte fotoğrafın önemi. Yani evet, orada da eski mi? fotoğraf, yeni fotoğrafı e, hemen dipsiz göl deyince hafızaları da canlandıracaktır o manzara. E, i̇ş işten geçtikten sonra ama maalesef hep bunlar maalesef. oluyor. İnsan bilim insanları diyor ki o göl artık asla eski haline gelmez. Küçük Elbette. bir gölet olacak. Çünkü bir, orada bir ekolojik dengesi vardı onun. Ee, öyle. bir gölü yok ettik. Yani ne uğruna bir de ne uğruna gerçekten definecilik diye definecilik. bir şey var aslında definecilik. artık. Definecilik. Bu da tartışılması gereken bir konu. Yani biz bütün işte bu projeleri konuşuyoruz daha çok. İşte enerji projeleri, altın madenciliği vesaire, barajlar, HES'ler. aslında definecilik de çok ciddi anlamda ekolojik tahribat yaratan bir başlık olarak işlenmesi gerekiyor. Bir Çünkü de Türkiye'de de bu yaygınla bu. evet legal hale geldi ve çok yaygın bir şekilde ...Türkiye'de definecilik adı altında bir takım tahribatlar yani, gerçekleştiriliyor. İzinler alınıyor, devletin görevlileri geliyor, kepçe evet. kepçelerle kazılıyor vs. Bu da zaten Neyse, valilik kararıyla i̇şte, yapılmış. Görevliler şey. görevden uzaklaştırıldı ve şu da oldu biliyorsun, definecilikle ilgili mevzuatta bir düzeltme yapıldı. Bu bunun da bedeli dipsiz göl oldu ama bu memlekette biliyoruz ki her kazanımın bir karşılığı var. Her üst geçidin altında mutlaka bir can verilmişti. Benim için çok çarpıcı Hı -hı. bir örnektir bu. Evet. Ee, burada da bir göle mal oldu o da ilgili e, ...düzenlemelerin yapılması. Evet. Salda Gölü vardı benim konuşmak istediğim. Yazsa da vardı, Sivriada vardı. Senin de bir notlarında bir sürü şey vardı, var ama, ama programımızın 25 sonuna geleceğiz. dakikada ancak bu kadar konuşabildik. <gülüyor> Belki önümüzdeki günlerde tekrar böyle hatırlatmalarla devam ederiz. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Biz meseleleri takip edeceğiz haftaya. Yeni konuk ve konuklarla görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Ekonomi Ekoloji